634. konu, Hazreti Ebu Bekir'in Am İbnül As ile Velid bin Ukbe'ye bir mektup yazarak onlara nasihat etmesi, Hazreti Ebu Bekir, Am İbnül As ile Velid bin Ukbe'ye birbirinin aynı olan birer mektup yazdı, bu iki zat kuzağı kabilesinin zekatlarını toplamakla görevliydiler, Hz. Ebu Bekir göreve giderlerken bir müddet yanlarında yürüyerek kendilerini uğurlamıştı, mektup şöyleydi, Gizli ve açık tüm hareketlerinizde Allah'tan korkunuz, çünkü Allah Teala kendisinden korkan kişilere bir çıkış yolu ihsan eder ve onlara hiç beklemedikleri yerden rızıklar verir. O kendisinden korkanların günahlarını bağışlar ve onlara bol bol sevaplar yazar. Takva, insanların birbirlerine vasiyet edebilecekleri en hayırlı bir vasiyettir. Siz Allah için yola çıkmış bulunuyorsunuz, sakın bu yolda gevşeklik göstermeyiniz. Kendisiyle dininizin ayakta durduğu ve işlerin düzene girdiği şeylerde ayrılığa düşük gaflete dalmayınız.